hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa onu hidayet verici yoktur. Doğrusu söyleyin ki Allah işlerimizi yoluna atarsın. Sözlerin en güzeli Allah'ın selamı yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bir dalt dalalet, her dalalette göstereceğim. Allah'su Faham'a Koyal'a kitabında ben ve insanları yalnız bana fulluk etsinler diye yarattımlar. Demek ki insanın bir yaratılış kuralısı var, bir amacı var. Ve hiçbir şey başıboş yaratılmamış, abes yaratılmamış bir şeye binayen yaratılmıştır. Ve insanın yaratılış gayesi de kulluktur, ibadettir. Nasıl ki insanlar beşeri münasebetlerini yürütmek için yemeye, içmeye, yatmaya, uyumaya ihtiyaçları varsa dinlerini ayakta tutabilmeleri için Allah yolunda ayaklarının kaymadan bu yolda hareket edebilmeleri için de bir şeylere ihtiyacı vardır. Yani dil dediğimiz insanlar arasında iletişimini sağlayan birbirlerine meramını, sevgisini, korkusunu, rüyasını, havalesi vs gibi hal ve hareketlerini bildirecek Allah Azze ve Celle bize ne yapmış? Bir organ vermiş yani dil. Dil tıpriy olarak ele aldığımızda bizim konuşmamıza yarayan bir alet. Değil mi? Ama bir dinin teminatı evet. ve bir dinin ayakta kalabilmesi için de dinde dinin çok çok büyük yeri vardır. Önemli olurdu. Yani imanı da anlatırken birinci merhalede iman nedir? Kalpten başlar değil mi? Kalbin tasdikliyle. İkincisi inandığın bir şeyi ne yapmak zorundasın? İkrar etme zorundasın yani dillendirmekle mükellefsin. Üçüncü de arzalarından gösterirsin. İşte dil tebliğ dinde çok çok önemli bir mevkidedir. Öyle ki Allah subhanahu ve teala'nın da dediği gibi geçen hafta sohfette de dinlediğiniz gibi itibar lafzın emumiliğ de Sebebin hükösü ne değil olan derste Ey Resul diyor indirdiğimi tebliğ et. Neyle olur tebliğ? Bilmem. Eğer bunu yapmazsan, kulluğunu veya risaletini yerine getirmemiş olursun. Yani indirileni, yani hayatına geçirdiğini, yani hükmetmekle mükellef olduğun bir şeyi yerine getirdikten sonra tebliğ etmezsen, kulluğunu yerine getirme mümkün değil. Gelin bu konuyu biraz açalım. Biz muhakkak ki beşeri münasebetlerimizde konuşmakla meselesiz. Açsan açlığını, susursan susuzluğunu, korkmuşsan korktuğunu ne yapmak zorundasın? Dillendirmek zorundasın. Aynen bunun gibi bir ihtiyaç hissedeceğin iyiliği emretmek, neh meyhetmekte bize ne yapılmış? Allah dinde, alo, dilin bu kadar önemi varken dile dinle birçok kayıtlar koymuştur. Mesela Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Ve bir gün sohbetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyin, yalan söylemeyin, yalan söylemeyin, yalan söylemeyin diyor. o kadar tekrar ediyor ki Ebu Bekir Efendimiz diyor ki kulaklarımızı tıkadık keşke sussaydı. Yani tebliğde kardeşlerim dili çok çok büyük önemi var. Ama insan hayır konuşmaya alışmışsa artık ağzından çıkan da nedir? Hayırdır. O insanların içinde dinlenir. Sözü emin olan insandır. Bir şeylere sıkışan insanlar artık ona sorarlar. Ama sözünde hafiflikler, yara yola konuşan, her türlü meseleye burnunu sokan insanların sözlerinde de eminlik bulamazsın. Çünkü doğruyu, hayırı, konuşmayan insanlar muhakkak ki şerde, yalanda ne yapacaklardır? Yarışacaklardır. Onun için peygamber aleyhisselam sözlerin en güzeli Allah'ın selamı diyor. Yani dinden haberdar olan insanların konuştukları da ne olur? Hayır olur. Ve peygamberlerin umum davetine bastığımızda bütün karşıdan gelen insanlara beyan ettikleri hep vahiydir. Önce lafzın beyanı daha sonra da lafzın dalalet ettiği mananın beyanıyla insanların hidayetlerine ne olmuşlardır? Vesil olmuşlardır. Ama dilin yani tebliğin toplumda değer kazanabilmesi için altyapıda o tebliğ eden insanın da kendisinde bulunması gereken vasıflar vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin bize buyurduğu gibi her meselede örnek, ahireti uman, Allah'ı zikredenler için örnek kimdir? Allah'ın resuludur. Ona baktığımızda kendisine 40 yaşında peygamberlik gelmesine rağmen 40 yaşına kadar din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmemesine rağmen şura 52'de gelen ayete göre kendisinin sözü söylendiğinde ne yapıyordu? Dinleniyordu. Bir insan bir yere gittiğinde babasına kardeşine dahi karısına emanet etmiyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a emanet edip gidiyordu. Bir malını, bir eşyasını her şeyini ve insanların arasında herhangi bir nizalaşma olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirip hakemlik yapmasında hiçbir zaman ne yapmıyorlardı? Tereffik etmiyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın Kırk yaşında peygamberlik geldiğinde Mekke toplumunu toplayıp onlara bir ziyafet çektikten sonra onlara bir hitabı var. Ey kavmimiz ben size desem ki şu dağın arkasında bir ordu var. Ve bunlar size saldırmak üzere desem bana inanır mısınız? Alo. Hayır. Telefonu nasıl açtı. Oynuyordu. Anası da şey yapıyor dik. Şey bebe hmm. peygamber aleyhisselamın tebliğine de baktığımızda yani beşeri münasebetlerinde yalandan hiçbir eser kendisinde nedir? Yok. Ve bu bulunan hasretleri tebliğde ne oluyor? Malzeme oluyor. O Mekke müşrikleri o Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sözünü işittiklerinde ne diyorlar? Evet diyorlar. Eğer sen bize şu dağın arkasında bir ordu var desem biz muhakkak sana ne yaparız? inanırız. Öyleyse ey kavmim diyor. Ben Allah'ın Resuluyum. Gelin bir olan Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ne yapmayın? Ortak. Koşmayın dediğinde hepsi bizden yola çıkarak, fırlayarak yani latı, menası, subeli bırakacağız, uzayı bırakacağız. İlahlarımızı birleyeceğiz ha diyerek Peygamber Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Yalanladılar. Halbuki o dakikaya kadar Peygamber Aleyhisselam'ı ne diyorlardı? Muhammed'in emin. Kendisinin doğru söylediğinde ne yapıyorlardı? Bilmelerine rağmen sırf kibirlerinden sırf bulundukları mevkiyi kaybetme korkusundan soğuşlarını, faizi, zulmü terk edemediklerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ne yapmışlardı? yalanlama yoluna gitmişlerdir. Halbuki Ebu Sufyan'a bakıyorsunuz Buhari'nin Heraklus'a giden mektupta. Heraklus çağırıyor. Ebu Sufyan geliyor. Onda yalan diye bir şey gördünüz mü? Hayır Ve kavmine geldiğinde eğer diyor kendime yakıştırmış olsaydım yalanı bir kafir dahi kendine yalanı ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Muhammed'e orada ne yapardım? Yalancı derdim diyor. Bakın demek ki tebliğde ilk malzeme, dilin her zaman ne yapması gerekiyormuş? Doğru olması gerekiyormuş. Ama bakın, Peygamber Aleyhisselam bir sözünde İbrahim diyor, üç yerde ne yaptı? Yalan söyledi diyor. Bakın, hem tebliğde ön plana çıkan doğruluktur, hem de bir peygamberin, hem de üç yerde yalan söylediğini söylüyor. Bakıyorsunuz, yalan söyledi meselesine, bir yerden geçiyor. Geçtiği bölgede, vadede bir kral var. Bakiri olan kızları bırakıyor. Evli olan insanların kadınlarına ne yapıyor? İlişiyor. Böyle bir kafir. Pis atmış. Oradan geçerken İbrahim Aleyhisselam'ın karısı gerçekten çok güzel bir kadındı. Sarı annemiz. Sanki dünyanın, kadınlarının güzelliğinin hepsi ona verilmişti. Oradaki pisliğin veziri kadını görünce... Hemen Padişah'ına gidiyor. Diyor ki öyle bir kadın var ki diyor, eşi benzeri yok. Tam sizin yatağınıza göre. Ve Padişah kadını geçirttiğinde İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. Bu senin neyin? Kız kardeşim diyor. Bakın bu nedir? Bir yalandır. Ama daha büyük bir belaya düşmektense böyle bir yalan söylemek dinde neymiş? Caizmiş ve İbrahim'e de bu günah ne yapmıyor? getirtmiyor. Bakın bu caiz olan bir yalan. Ama senin sırtlığını doğruluğunu ne yapmıyor? Bozmuyor. Bakın çok dikkat edin bu meselelere. Daha sonra mesela yıldıza bakmak kehanette bulunmak nedir? Şirktir, küfürdür. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Nevruz, Nevruz to toplantısına kutları anma gününe doğru gittiklerinde kendisi yıldıza bakarak ne diyor? Buradaki ayette göre benim yıldızım bugün hasta olduğunu söylüyor diyerek o toplantıya ne yapmıyor? Katılmıyor. Bakın şirke, küfre, onların ibadetlerine düşmektense böyle bir yalan ne oluyormuş? Caiz oluyormuş. Yani bu da İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmıyor? Bir helallilik getirmiyor. Üçüncüsü ne? Putları kırıyor, bir tanesini sağlam bırakıyor, kafasına keseri bırakarak onlar gelip sorduğunda sen ne kırdın dediğinde ben kırdım ne yapmıyor demiyor. Ne diyor? Ona sorun sana. Neden bunu sordu? Neden böyle bir cevap verme şekline gitti? Çünkü o insanların tatmış oldukları putlar ne kendilerine ne de bir başkalarına fayda verebilecek pozisyondaydı. Onların kırılmasıyla bütün kavminin tek diyeceği şuydu. Şuna bakın. Allah Demek ki şeytan bizi aldatmış yıllardır kendilerini koruyamayan şu taşlara putlara ne yapmışız ibadet etmişiz demeleri gerekirken hemen kim kırdı diye kıran insanı ne yaptılar arama yoluna ve cezalandırma yoluna gittiler. Demek ki mesaj anlaşılmamışsa tebliğ ettiğinde yapmış olduğum bir şey yerine gelmemişse ben yaptım dememen neymiş caizmiş ve ne diyor bana niye soruyorsunuz ona sorun sana Kızmıştır, gitmiş onlara ne yapmıştır? Kırmıştır. Onlar ne diyor? E, o hiç kızamaz ki. Gidip onları kıramaz ki. Kendini koruyamaz ki. İbrahim Aleyhisselam da ne diyor? Öyleyse bu da ilah olamaz ki diyor. Ve buna, e, bu sözlere hemen iman edip İbrahim'in ayaklarına ellerine sarılmaları gerekirken küfürleri hat safhada olmaları hasebiyle İbrahim Aleyhisselam ne yapmışlardır? ateşe atmışlardır. Ama ateş onu yakmamıştır. Yani kişi bir söz söylese dahi, bu söz yalan dahi olsa, hayra götürüyorsa Allah'ın dininde bir mesele anlatmak içinse bu neymiş Yakup? Caiz olanmış. Şimdi bu meseleyi bak, böyle hak olarak ele almazsan, mevdu de pisliği gibi şer olarak ne yaparsın? Ele alırsın. Bir peygamberi aklarken bir peygamberi yalancı duruma düşürürsün. Çünkü İbrahim'in yalan söylediğini hiçbir insan söylemiyor. Sadece söyleyen Peygamber Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam İbrahim üç yerde yalan söyledi demese biz belki İbrahim Aleyhisselam'ın bu hareketini yalan olarak bile ne yapamayız? Nitelendiremeyiz. Çünkü Ey Sağra diyor. Birinci meseleyi yer alalım. Vallahi diyor senden benden başka yeryüzünde mümin olan birinin olduğunu zannetmiyorum. Müminler de kardeştir diyor. Bakın şimdi açıklamasına giriyorum. Ondan sonra İbrahim'in kavminde zaten herkesin bir yıldızı olduğuna inanılırdı. Bir yıldız kayıp düştüm, ha tamam birisi ölecek derlerdi. Böyle bir kavimdi. Yıldıza doğru şöyle bakarak ben bugün hastayım demesi de onun yalan olarak bir şey olduğunu ifade etmez. Putlara gelince zaten yalan söylemiyor orada. Sadece vahay onları anlatabilmek için ben yaptım demeyerek dolaylı yoldan onlara yapılan fiilin verdiği mesajı ne yapıyor? İletiyor. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yalan demese, hiçbirimizin ona yalan demeye cesareti bile ne yapmaz? Olmaz, mümkün değildir. Ve hemen arkasından Bukhari'ye, Müslüme rivayet teresler, yani Peygamber aleyhisselamdan gelmeyen bir sözü bile Peygamber söylüyormuş gibi aktaran insanlar demek en büyük kaftır. Ve hemen akabinde akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz sözü de bundan daha büyük bir pisliktir. Daha büyük bir pisliktir. Bakın, bu dil hayrı da konuşabiliyor, şerri de konuşabiliyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun, ya sussun. Eğer cennete girmek istiyorsanız, iki boğazınızın arasındakiyle iki cennet bacağınızın arasındakine teminat edin ben de cennete girmenize teminat edeyim ve kişi doğru söz söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar o doğru da onu ne yapar diyor cennete koyar kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar o da onu cehenneme koyar diyor bakın şimdi Demek ki tebliğde dilin çok çok büyük önemi var. Yani dindeki tebliğin önemine daha girmedik. Bakın daha dildeyiz. Daha dildeyiz. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Siz diyor birilerine bir şeyi anlatır da kendinizi unutur musunuz? Ne demek bu? Yani yapmadığın bir şeyi başkalarına anlatmam mı? Hayır. Ayetin mantıklından bile böyle çıkmıyor. Ama İblis insanların üzerinde öyle bir hakimiyet kurmuş ki vermiş olduğu vesvesene siz insanlara bir şey anlatıyorsunuz ama kendiniz duymuyorsunuz. Bunun bir tesiri olmaz ki diyerek vesvese vererek insanları ne yapar? Tebliğden alıkoymaya koymaya çalışır. Ama ayeti düşünün bakın. Birinci cümleyi ele alın şimdi. Siz insanlara bir şeyleri emrederken ne yapıyormuş bu adam? Anlatıyormuş emir ediyormuş. Kendinizi unutur musunuz? Yani emrettiğiniz şeylerle neden amel etmiyorsunuz? Neden siz de hayatınıza geçirmiyorsunuz? Ayetin mantıkundan bile onların, yani şeytanın verdiği vesvese ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ve kitaba ve sünnete gittiğimizde, ilmiyle amel etmeyen insanın misalini neye benzetiyor? Bir kandile benzetiyor. Bir kandil düşünün, ortalığı ışıtmak için kendini ne yapar? Yakar bitirir. Ve ilmi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahmete benzetiyor. Öyle bir yere yağar ki hem altına hem de üstüne nüfuz eder diyor. Öyle bir yere yağar ki altı serttir ama çukur çukurdur. Gelen geçen kurt kuş hayvanlar ondan istifade eder diyor. Öyle yere de yağar ki gelir akar gider. İşte diyor ilmiyle amel edenin misali birincisi diyor. İlmiyle amel etmeyen ama insanların istifade ettiği ikinci... Ne ilim öğrenen ne de amel edeni misalde üçüncü dün diyor. Evet kardeşlerim yeryüzünde iki tayfe vardır. İman ehli, küfür ehli. Yani Allah tarafları, şeytan tarafları. İşte iki tarafında dengeyi sağlaması veya üstün duruma düşmesi dinlerindeki samimiyeti ve dinlerinin ilke ve inkılaplarını veyahut helal ve haramlarını gündeme getirmeyle, öğretmeyle gerçekleşir. Yani biz kullukla, mesuliyetimiz birinci misakla başlar. Birinci misak nedir? Allah'ı bilmedir. Yani Fırat alakalıdır. İkinci misak ise birlemedir. Bu da peygamberlerin tebliği gündeme getirerek insanlara dini öğretmesiyle mümkündür. Kişi dinini tebliğ ettiği müddetçe din ayakta kalır. Bakın tebliğin gerçekleşmemesi, gündeme gelmemesinin altında yatan sebep nedir? Geçenki dersten balakalı kurur, korkudur. Yani neden tebliğ etmez bir insan? Allah seni korur diyor. Allah seni sever demiyor. Allah seni yargılar demiyor. Yani tebliğin yapılmamasının altında yatan nedir? Korkudur. Bakın Musa aleyhisselam kimin şerrinden kaçtı medyene? Firavun'un değil mi? Bir adam öldürdü. Firavun'un kendisine zarar vermesinden korktu, kaçtı Midyen ehiline gitti. Orada 8-9 sene ne yaptı? Kaldı. Vallahi subhanuhu ve teala kendisine tekrar e, İsrailoğullarının yaşadığı tarafa gitmesini emredince kendisinin ilk yaptığı nedir? Ben Firavun'dan korkuyorum. Ben oraya gidemem dedi mi? Hayır. İlk yaptığı nedir? Ya Rabbi benim göğsümü aç. Ne demek göğsümü aç? Benim karşıma çıkacak bütün bela ve musibetleri benim gözümde küçük, büyük Gözümü korku Allah subhanahu ve teâlânın emrine firavuna git. Çünkü o azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki anla diyor. Bakın demek ki dilin İlk tebliğde kullanılma şekli ne olacakmış yumuşak. Yani Firavun tipinde bir adam da olsa sertlik kesinlikle tebliğde neymiş başarılı değil. Çünkü bu davud'ta gelen bir ifadede yumuşaklığın süslemedi, sertliğin zedelemedi hiçbir şey yok. Vahiyeti keremede de eğer sen sert olsaydın diyor etrafında hiç kimse kalmazdı, dağılır. Gider de. Demek ki dil doğru olacak. Birinci kayda bu. İkincisi ise tebliğde yumuşak olacak. Sert olmayacak. Ve Müslüm'de gelen ifadede de müjdeleyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Bakın bunlar neyle alakalı? Hep dille alakalı. Ve bu sözü nerede söylüyor? Bir bedevi mescide geliyor, adam hemen devletmeye başlıyor. Bir bedevi düşünün, bedevi nasıl yaşar? Adam çölde, şurada, burada. Yaşantısını devam ettiren bir insan. Şurada yatar, kazaya hadet gerekti mi kalkar, yattığı yere işer. Böyle bir insan. Bu insanın mescitte sıkıştığında bir yer arayacağını mı zannediyor? Normal yaşantısı neyse, mescitte de yapacağı nedir? odur. Daha fazla bir şey bekleyemezsin. Ama tebliğci, mübelli olan bir insan bunu sezemezse hemen gider. Aynen sahabenin yaptığı gibi adamı dövme yoluna gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Durun diyor. Bırakın adam işini yapsın. Ve getiriyor. Bir kova su döküyor. İşte bunun kefareti budur diyor. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Huzur verin. Nefret ettirmeyin diyor. Ma diyor ki sizinle benim misalim diyor. Aynı diyor şu devesini kaybeden insanın misaline benzerdi. İnsanın diyor devesini devesini kaybettiğinde insanlar ne kadar diyor onu yakalamak için koşarlarsa onun diyor ancak sizden uzaklaşmasına sebep olursunuz diyor. Ama diyor bırakın sahibine yani ehline bırakın. O onun dilinde ne yapar anlar, kandıracak yolunu bulur ve yakalayıverir diyor. Ve yine Bukhar'da gelen bir rivayette sizinle benim misalim diyor soğuk bir gecede haşarak ölmesin diye ateş yakan insanı misaline benzer diyor. Soğuk olan bir gecede bir insan tutuyor ateş yakıyor. Kelebekler şunlar bunlar donup ölmesin diye. Kelebekler böcekler hep ateşe doğru koşar. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum siz diyor ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Yani tebliğde dil o kadar önemlidir ki anlatılanın hayata geçirilmesi ve geçirilmemesi de çok önemlidir burada. Birincisi doğru olacak, sıdk üzerine olacak, yaptığı hal ve hareketleri, konuştuğu her sözü bilecek, elastiki bir kelime ne yapmayacak? Kullanmayacak. Bir kelime kullanmışsan Yakup da bu kelimeyi anlayacak Ercan da bu kelimeyi ne yapacak? Anlayacak. O başka o başka anlamayacak. Sözde netlik olacak. Ve tebliğ yapılırken muhakkak uslup yumuşak olacak. Çünkü yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur. Diyor. Ve hemen akabinde Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye ilticasında bana kardeşim Harun'da ne yap diyor? Vezir kıl, yardımcı kıl. Ne için istiyor bunu Mehmet? ...daha güçlü olalım mı? Firavuna gittiğimde korku duymayayım... yanındaki biri olursa cesaret alayım... diye mi? Hmm. He? Hmm. Hayır. Buran okumadınız belli. Ne diyor? Seni çok çok... ...analım, çok çok... ...zikredelim diyor. Yanına... ...yardımcıyı bunun için istiyor. Demek ki davetçi bir insanın... yalnız kalması da... ...onun bozulmasına neymiş? ...sebep olan bir şeymiş... Muhakkak bir yardımcılar, bir kardeşler, bir cemaat içinde ne yapmamız emrediliyor? Olmamız emrediliyor. Çünkü düşünün, yalnız yolda evinize gittiğinizi düşünün. Evinize gidene kadar belki bin tane günah ne yaparsınız? işlemeniz mümkün. Ama yalnız da bir din kardeşiniz olduğunu düşünün, o günahlar en az asgariye iner. Belki yüzde ona iner. Yüzde ona inmesi de yanındakinden bulduğun cesaretlendir. O da emin insansa senin gibi ikiniz de emin mümin insanlarsanız belki evinize gidene kadar işlemiş olduğunuz günahlar bile kefaret sahibi olur çünkü bir kadına baktığınızda diyor eğer şehvetiniz uyanır hemen dönerseniz bütün diyor azalarınızda imanın lezzetini duyarsınız diyor. bakın bir kadına bile bakmaktan yüz çevirmeniz Allah korkusuyla bütün azalarınızda imanın derecelerinin görülmesine sebep olan bir olay oluyor. Bakın kötü bir hasret olmasına rağmen. İşte tebliğin de dindeki yeri, önemi o kadar büyük ki, tebliğde de dilin yeri o kadar önemli ki dil konuştuğu müddetçe karşıdakine ne yapar? Meramını anlatır. Ve diğer peygamberlerin davet metoduna baktığımızda, mesela Musa Aleyhisselam'ın kavminde ön plana çıkan nedir? Sihirdir. Allah Subhanahu ve teâlâ'nın mucize olarak ona verdiği de nedir? Yine sihirdir. Onlarla onlar, onlar insanlar ne yapıyorlardı? Sihirbazlar yapmış oldukları yılanlarla korkutuyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala'dan Musa'nın asasını tejdere hayalet çevirerek onların yılanlarına ne yaptı? Ütü verdi. Bütün sihirbazlar da hemen secde ettiler, iman ettiler. Düşünün. İsa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda o toplumda değer verdikleri insan kimdi? Doktordu, tıptı. Ve Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a verdiği de tıptan muhabiselerdir. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda ise bizim ümmette ise ön plana çıkan nedir? Dildir. Yani sözde sihir vardır. diyor. Muhammed insanları büyülüyor. Bu sözü Kur'an'da ve sünnette ne yaparsınız? Çok çok duyarsınız. Hatta bir tebliğine çıktığında Peygamber Aleyhisselam, Hüseyin diye karşısına birini çıkarıyorlar. Hüseyin çok güçlü bir hatip, şair de. Ama kavmi ikisini karşılaştırdığında, onların ikisinin de sözünü duymayacak bir mesafede arkada oturuyorlar. Ve Muhammed bizi sihirlemesin diye kafalarına toprak atıyorlar. Büyüya toprak atılırsa, sihir onları ne yapmaz? Bulaşmaz cahili adetleri. Halen devam ederiz. <gülüyor> Bakın de ilk başlanacak yer. Dil ve başlangıç noktası. Hüseyin diyor senin Rabbin kaç tane? Yedi diyor. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın muhtubuna. Nereden aldın mı? Ey Habibim onlara de ki gökten rahmet indiren kim? Allah derler. Rızkı veren kim? Allah derler. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah derler. ...pek hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Akıl edeceği 3-4 soru... ...arkasından hemen... ...fıtratına dönük hatırlatma. Bir şey ne soruyor? Senin Rabbın kaç? 7. Senin diyor... ...başın dara geldiğinde, sıkıştığında... ...buyriyelim. Acilisi varmış herhalde aslında. Sen kim gönderdi? Beni. Başın dara geldiğinde... ...sıkıştığında... ...sen hangisine müracaat edersin diyor... Diyor. Peki ne diyor? Bak şimdi akıl edeceğiz sorular ve hemen düşünmeye sevk ediyor. Epeki Hüseyin diyor. Senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında bir ihtiyacını gidermek için ona sığınıyorsan, senin öbürlerine ne ihtiyacın var Hüseyin şöyle bir düşünüyor. Doğru diyor. Uzat elini sana beyat edeyim. Ne adına diyor? Kendi mi adına? İslam adına de diyor. İslam adına. Hüseyin ne yapıyor? beyat ediyor. Bakın bir tebliğ. Ve kavma arkasından kafaya toprak atmaya devam ediyor. Eyvah Hüseyin de sihirledi, kaybetti diyerek oradan kaçışıyorlar. Bakın tebliğdeki başlangıç noktası. Ve hemen demin ki tahadakü zikreddiğim ayetlere dönelim. Musa Aleyhisselam almış olduğu emirle firavuna geliyor. İlk söylediği söz ne? Ey Musa biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiiz aleyküm selam neyi zikretti şimdi başlangıç noktasını uluhiyet mi rububiyet mi alemlerin Rabbinden yani yine rububiyetle fıtratla firavuna ne var bir yaklaşma var firavunun verdiği cevaba bak şimdi birinci yakalayacağınız Musa aleyhisselam ey Musa gel bir olan Allah'a iman et demiyor bak çünkü onun azgınlığı ilahlığını iddia etmiş sıtratını bozmuş bir kafir ona gelip ilk söylediği söz ne biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz devam etmiyor yapıp cümleyi atıyor yani yeme atıyor bekliyor hemen Musa ne diyor alemlerin Rabbı da kimmiş ey Musa ayetin seyrine bakıyorsun şimdi kafayı kime vurdu Allah Azze ve Celle niye bir insan neydi fıtratını bozmuşsa yine oradan düzelmek zorunda. Yani Musa'yı kendisine rakip bile görmüyor. Niye? Kendisi ilah. Hmm. İlah elçisiyle kapışır mı? Muhakkak onun da kapışacağı ey Haman yüksek yüksek kuleler yap. Musa'nın Rabbine giden yolu bulayım da onu öldüreyim. Diyor. Yani kafayı tuttu Allah Azze ve Celle. Hemen Musa Aleyhisselam taşı gediğine ne yapıyor? Koyuyor. Ey firavun diyor. Seni yoktan var eden, her türlü ihtiyacını gideren, sonra tekrar öldürdükten sonra deliltip hesaba çekecek bir Rabb'in varlığını sen de biliyorsun. Diyor. Hemen onun yaratılışına ne yapıyor? Yani galiba belaya bir hatırlatma yapıyor. Burada bir parantez açalım. Demek ki her insanın küfrü kalbi devreye girmeden diliyle yapılan bir küfürdür. Kafirlerinde. İslam'da biz buna mugalata yoluyla küfür diyoruz. Aynen Firavun bile Allah'lık iddia etmesine rağmen ölürken ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Ne demek bu? Eğer kalbinde de bu Rabb'in varlığı gitmiş olsaydı ölürken neden bu sözü söylesin? Yani Allah Azze ve Celle Fıtri olarak bizden öyle bir ahit almıştır ki, ölene kadar biz bu ahdi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Yani rezzak olanın kim olduğunu biliyoruz. Yağmuru kimin yağdırdığını biliyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağı, kim tarafından bilindiğini biliyoruz. Rahimlerde ne olduğunu ancak Allah'ın bileceğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yani rububiyette, Rab'lıkta hiç kimsenin cehaletinin mazur olmadığını ne yapıyoruz? biliyoruz. İşte demek ki tebliğde de ilk başlangıç noktası neymiş? Fıtratmış. Fıtrattan başlamadığınız zaman bakın kendi yapmış olduğunuz çevrenizdeki tebliğlere de bakın. cedelen biten her mesele fıtri olarak ona bir şey hatırlatmadığınız için yani doğruları göstermeden direkt tepeden girdiğiniz için hep ne olmuştur? Bir kafa kafaya bir çakışma olmuştur. Yani Sivri sorular hep sivri sivri gitmiştir. Yani iki tane kalem alın şöyle bunları birleştirmeye çalışın bunlar birleşir mi? Yandan çeker gider ama arkaları şöyle düz olan bir şeyleri birleştirmeye çalışın havada birleşir. Fikirler de böyledir tebliğ de böyledir sivri olarak başladığınızda Allah Azze ve Celle'nin bize öğretmiş olduğu uslupla hareket etmediğiniz zaman tebliğinde başarılı olmasın ne yapamazsınız? Bekleyemezsiniz. Ne kadar doğrusu şey söylerseniz söyleyin. Karşı tarafa yapıda bunun bir şeylerini anlatmamışsanız tebliğiniz bile ne yapmaz? Hayra yaramaz. Hatta şeytana bile ne yaparsınız? Kafı açmış olursunuz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi bir kavme diyor akıl edemeyeceği şeyleri ne yapmayın? Söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resuluna isyan eder hale ne yapabilirsiniz? Götürebilirsiniz. Demek ki söz doğruyu söyleyecek. Yumuşak olacak ama vakayı ne yapacak? toplayabilecek. Her doğruyu her yerde gündeme ne yapmayacak? Getirmeyecek. İbrahim orada karımdır deseydi karıdan dolacak. ...onun güzelliğini gören padişah... ...belki onun canından da oradan Orada yıldıza bakıp da... ...ben hastayım demesen... ...zorla götürüp belki puta tapdırılacaktı. O putları kırdığında ben kırdım deseydi... ...zaten kızgındı o insanlar... ...İbrahim'i ne yapacaklardı? Parça parça edeceklerdi. Yani dil öyle bir kullanılmalı ki... laha öyle koklanılmalı ki... Vahiden öyle haberdar olunmalı ki gelen meselelere hep o gözden bakalım. Yani sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır derken Kur'an'dan ve sünnetten ne kadar haberdarsanız dilinizdeki misaller, emsallerde ne olur? O kadar gelişir. Bu de birinci merhaledir. Yani fıtri olarak hasletlerini kullanma. Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğde başka kullandığı malzemelerine ...ilk etapta kullandığı nedir? Karşıdakini yedirme, içirme... ...bir şeyler hediye etmedir. Yani kalbini İslam'a ısındıracak... ...bir şeyler vermedir. Aynen bakın... ...Mekke toplumuna ilk tebliğinde ne yapıyor? Birçok hayvan kestiriyor... ...yemekleri yapıyor... ...onları yediriyor, içiriyor... ...insanların ayağa kalkacak hale ne yapıyor? Kalmıyor. Ondan sonra... ...kalkıyor onlara tebliğ ediyor. Yani alt zeminde insanları toplayıp kuru kuru onlara bir şey verme, onlara ilk etapta ne yapmıyor bir şey? Kazandırmıyor. Yani beşeri münasebetleriyle o tebliğinde bir malzeme sağlamak muhakkak çok çok önemli nedir? Bir ölçüdür. Devam edeyim mi yeter mi? <gülüyor> Ve Peygamber Aleyhisselam tebliğinin hemen akabinde ...insanlardan ameli beklemiyor. Yani... ...insanlara haber verdiğiniz bir şey... ...hemen amel etmelerini beklemeyin. Bırakın haber onda kalsın. Yani... ...Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi... ...Aleyküm Selam... başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Önce ne yapıyor burada Resulunun ...bir uyarma yoluna gidiyor. Neden? Neden iman etmiyorlar? Neden hayatlarına geçirmiyorlar? Neden anlamıyorlar gibi? Peygamber Aleyhisselam'da ne vardı? Bir kızgınlık vardı. Hemen akabinde Allah Azze ve Celle Peygamberine indirdiği sözlere bakın Senin görevin anlatmakdır. Biz sen onların başına bekçi göndermedik. Onların kise ise senin davetine icabet etmek. Sen bundan sorumlusun. Onlar da aldıkları haberin neticesinden. Demek ki tebliğde. Bunu neden yapmıyorsunuz? Bu neden hayatınıza geçirmiyor musunuz gibi şahsi olarak insanlara bir bindirme ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Ama doğru yol ne yapılacak? Gösterilecek. Fakat o insandan bunu neden yapmıyorsun tipinde değil de bakın en hayırlı amel nedir? Vaktinde kınlan Makbul haçtır. Yihattır. Anaya babaya taattır. Tipinde adresleri göstereceksin. Ama neden yapmıyorsun tipine gittiğinde nefisler gündeme gelerek tebliğinde ne yapar? Boşa çıkabilir. Buradaki ölçü de bu olacak. Yani dini sahiplenmeyeceksiniz. Dinin sahibi siz olmaya kalkarsanız bu sefer kaybeden ne yaparsınız? Siz olursunuz. Kur'an'ın bile bizim e, korumamıza veya savunmamıza ihtiyacı nedir? Yoktur. O Allah Azze ve Celle'nin korumasındadır. Ve dinin sahibi de Allah'tır. Hiçbir zaman dinin sahibi pozisyonuna kendinizi ne yapmayacaksınız? Koymayacaksınız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Ebu Davud naklediyor bunu. İki arkadaştan bahsediyorum. İkisi de Müslüman. Fakat birisi haliseni Rabbına ibadet eden, birisi de yamuk gümük olan birisi. Yamukluk yaptığında öbür arkadaşı devamlı uyarıyor ona. Bak günah işleme, bak şunu yapma, bak bunu yapma diyerek her zaman uyarıyor. Ve bir gün yine arkadaşını günah işlerken yakaladığında Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak gibi bir söz ediyor. Ve ikisi de ölüyor. Paskara kadar ömürleri gidiyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor günahkar olanı Allah subhanahu ve teala rahmetinden gir cennetime diyor. Ve sürekli ibadet eden Allah'a lisan'a ibadet eden ona hiçbir şeyi ortak koşmaya muahhit, tevhid ehli olan insanı çağırıyor. Sen diyor benim rahmetimden diyor. Neden bir başkasına ümidi kestiriyorsun? Cennete kimin koyup kimi koyacağım veya kimi koymayacağım konusunda diyor sana mı tanışacağım ben? tutuyor, onu ebedi cehenneme atıyor. Ebu Kureyre diyor ki vallahi diyor öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini karakter ediyor. Yani Allah seni cennetine koymayacak. Sözünü bir insanın lanetlain söylemesi onun ebedi cehenneme gitmesine ne oldu? Vesul oldu. Yani dile öyle bir sahip olacaksınız ki kızgınlık anında dahi bu dil ne olacak? Hakkı söyleyecek. İşte kızgınlık anında bile hakkı gündeme getirse o insan her halükarda doğruyu konuşuyorsa boş olan şeyleri konuşmuyor sadece hayırda bu dilini kullanıyorsa doğrulukta da kızgınlıkta da ağzından çıkacak nedir? Haktır. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şakalarına baktığımızda ...Peygamber aleyhisselama birisi diyor ki... ...Ey Allah'ın Resulü diyor sen de şaka yapıyorsun. Şaka yapmalarına kızıyor. Çünkü şakanın çoğu yalandır. Şaka da olsa diyor ben... ...hak'tan ayrılmam diyor. Bakın kaç tane hadis bilen var. Peygamberim aleyhisselatü vesselamın. Bir tanesi geliyor... ...deve istiyor. Şuna bir deve yalışıveren diyor. Kadın kızıyor. Yama diyor ben deve istiyorum. Muhakkak ki her deve bir devrin yavuz. Bakın yapmış olduğu şaka durmuyor. Yine bir kadın geliyor bir şey istediğinde sen şu diyor gözünde boz olan diyor adamın karısı değil misin? Benim diyor, kocamın gözünde boz yok diyor. Muhakkak ki her insanın gözünde var. Bu tipteki şakaları hem bir misal anlatıyor karşıdakinin sevinmesine gülmesine sebep oluyor hem de Halk'tan hiçbir zaman ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Ve en kızdığında bile ağzından çıkan sözler nedir? Alnı toprak olasıca, alnı secdeye gelesici, iki kulaklı gibi hep sözleridir. Ve biz de bu şekilde kızgınlığımızda ağzımızdan çıkardığımız sözler bu olsa tebliğimizde de konuşmamızda da her şeyde de sözümüz dinlenir. Emin insanlar oluruz ve topluluklara geldiğimizde muhakkak Allah'a hatırlatılır. Ve seni gören insan Allah'ı direkt hatırlar kalbi titret, günah bile işliyorsa o günahı orada işleme cesareti ne yapamaz? Bulamaz. Ve işte o zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın Bakara Suresinde dediği gibi sen artık yeryüzünde onun nesisin bir halifesi düşersin. İşte bu sadece dilini korumakla gündeme gelen bir şeydir. İşte tebliğde dilin önemi bu kadar büyüktür. İnşallah bir dahaki derse tebliğde esas alınan unsurlar nedir? Yani yumuşaklık nedir? Taviz nedir? Nasihat nedir? Tenkit nedir? İyilik nasıl emredilir? Münker'de nasıl man olur? İnşallah onu görelim. Elhamdülillah. Şuya hasret kaldı bir noktayı seçiyor. Böyle bir noktayı seçiyor ki bu nokta artık tamamen Mekke'ye girerken dilinin alev alev yanacağı yorgunluktan öleceği bir yer seçiyor. Gidiyor kızlarını da götürüyor, oraya su taşıyor, yemek götürüyor, yiyecek hazırlıyor ve gelen insanların yoluna bakıyor. Ve karşıdan dört kişi beliriyor. Onları hemen karşılıyor ellerini yıkıyor, ayaklarını yıkıyor köylüye oturtuyor, onlara yiyecek ve su ikram ediyor. Ondan sonra bakın hitaba bakın. İlk etap. oldu yer, zaman, zemin ve hitap et. Siz diyor kavmen önde gelenlerimi ortada gidenleri misiniz? Birinci tespit bu. Çünkü cahil olan birine istediğin kadar anla. Allah'a şirka aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ehli olmayana ilim anlatmak yani ilim öğrenmek farzdır diyor. Ehli olmayana da anlatmak domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzerdir. i̇bn Macen'in 224 numaralı rivayet. Şimdi karşıdaki insanı tespit etmezsen, âlim mi, halktan mı, avamdan mı, anlatacağın şeyler ne olur? Tebliğ? Fayda vermez. Sen de boşuna faydalanacak. Onlar ne diyor? Biz ikimiz halkın önde gelen âlimleriyiz. Şunlar da bizim kölelerimiz. Peki diyor, bak, birinci tespit köşe. İkincisi, size diyor Allah'ın ayetlerini okusan dinler misiniz? Alim olan bir insana bu söz söylendiğinde ne yapar? İtiraz eder mi? Hayır. Tabi dinleriz. Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü tutuyor, o günlerde inen ayetleri ne yapıyor? Onlara okuyor, çok hoşlarına gidiyor. Neden? Sözler ne en güzel Allah'ın kelamı da ondan. Bak biz bu tarih bunu çok güzel yapar. Vakıaya göre birkaç tane ayet katlatırlar. Ve Arapçalar önce okur. Sonra Türkçelerini getiriverirler. Karşıdaki büyülenmiş gibi bakar. Halbuki başka bir şey bilmez. O Sadece Arapçasını birkaç tane ayet. Takır takır onları getiriverirler. Şaşırtmaca birkaç tane soru sorsan. Ayetin mantıklı ile alakalı cevap bile vermezler. Desek yine seni görebilir miyiz diye. Peygamber aleyhisselam da ne yapıyorlar? Söz alıyor. Taf ediyor. O tohumu yeşertir. İsterse orada bırakıp daha sonra yeşertir. İsterse ona nasip eder, ister senin çocuklarına, ister senin torunlarına ve onun torunlarına. Ama sen kıyamet günü dahi olsa bir ağaç Yani kopacağı günü bir sende ağaç dik Halbuki diken ağaca bir insanın istifade etmesini düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Yani meyvesini yemesini bile. Ama sürekli hayırda yarış, sürekli tebliğ et diyor. Sürekli. Yani davette ilk yakalanacak, yakalanacak mesele insanın şahsiyetidir. Karakter olarak, şahsiyet olarak siz öyle bir oturacaksınız ki sen şurada bir şey söylesen, bu sözün senin başka birine yanlış aktarıldığında o insan şunu demeli, bunu kesinlikle mesut demeli. Ben muhakkakını gider, mesut'a sorarım ne yapmalı, demeli. Böyle bir şahsiyetiniz kavuşmalı. Ve davette de bu kabulde ve Yani başlangıç çok önemli. Karşıdakini insani tavırlarla yaklaşacaksın. Hemen neredesin? Namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? Değil. Memleketin nereye? Nerede oturuyor? Ne iş yaparsın? Evlenmişsin, çocuk Çoluk çocuğun var mı? Onu güzelce şey yaptığında hayat şartları nasıl? Geçinebiliyor musun? Çocuklarını okuyabiliyor musun? Hastalık bu var mı? güzelce konuştuktan sonra girecek muhakkak bir yer ne olur? bununur. O konuşmaların esnasında sen de Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden haberdarsan muhakkak konuşmalarında bir iki ayet bir iki hadis söylediğinde muhakkak karşıdakini cezbeye alırsın ve sihirlersin. Bağırsız. Allah da hidayet etmişse muhakkak hidayetine vesile <gülüyor> O, sen cehenneme gider, cennete gidemezsin diye, sonradan tövbe etmiş olsaydı veya mağka kurtulurdu. Tabii, çünkü ölüm gelmeden önce tövbeden, dünyanın adedince günah taşı istese Allah dünya dolusu mağfiretten onu karşılayacağını söyler. Tevbe etmiş olsaydı muhakkak affeder. Orada kişiyi Allah'ın rahmetine zümit kestirmek mi? Allah'ın isim ve sıfatlarında, zatında söz sahibi değil de kendini söz sahibi kılarsan onlardan kızdığı bu. Allah Azze ve Celle ne diyor? Büyüklük benim ridamdır, kibir benim ridamdır. Bunu hiç kimseyle paylaşmam diyor. Ve hiç kimse benim adıma konuşamaz diyor. Melek benim, hükümdar benim diyor. Ellerine, sağ elinde bütün yeryüzünü dürecektir. Hadi bakalım yeryüzünün melikleri gelsin, hükümdarları gelsin diyecektir. Mahşer yeriyle alakalı çok olmadın mı? Kıyamet. Burada Allah adına konuştuğu için bu adam bu belaya düştü. Belki isteyerek, belki istemeyerek. Lanet daimde söylese bu sözü söyleyemezsin. Cevası bu diyor. Ümmet etmek burası. Allah'ın rahmetinden ümit kestirdi, istediğim gibi. Şimdi bazen tebliğ ediyoruz, adam kendini irdeliyor, ben diyorum ölü bir içindeyim ki diyor, yaşamak çok zorluyor, ümidi kesiyor bir anda. Kendini bir patada görüyor, ya, Görsün, o önemli değil, görmesi önemli değil. Senin bu kelimeyi kullanmaman gerekiyor, Allah seni cennetine koymaz. Senin dememen gerekiyor, muhakkak ki sen orada doğruyu o kadar güzel gündeme getirmişsin ki adam oturduğu yeri görmüş. Bu de güzel bir ölçüdür. Şimdi ümit kesiyor bir anda, ben de var. Hayır. Ümit kesmiyor. Aslında artık ümit ondan sonra başlıyor. Adam oturduğu yeri gördü mü artık huzurdamaya başlar. Nasıl sordun? Tabii daha sonra. Da. Bir de Tabii. şey yapar. Adam anlattı. Adam senin senin bu şeyinden dolayı da şöyle yapacak. Diyor. Yani e, beni yani kendisini dinlen çıkartmaya mesele olan tek şey bu. Eee mema ki hatalara kılıf bulmak şeytanın işidir. Adem'le İblis'in kıssasını ben size bol bol anlatmışımdır. Anlatmaya anlatmaya hep devam edeceğim. İblis Allah Subhanahu ve Teala'ya secde etmedi. Secde etmemesi büyüklüğündendi, kibrinden de, Hakk'ı kabule yanaşmadığındandı. Ama Adem de günah işledi. Hemen tövbe yoluna gitti. Secdeye gitti. İblis'in etmemesi büyütlenmesinden ve hemen ona bir kılıf, uydurmadan ve Adem'e suç atmasındandır. İblis ve avanilerin de huyu budur. Ee, Allah için düşmanlıkta ben bu şeytanın şeylerini işlediydim. Size işledim mi bunu ben? Yani yaptıkları iftiradır, halaydır, hasettir, çekememeyiz, başka bir şey değil. iftiradır. Bunu muhakkak diyecekler demezse şaşarım. Ama bunu diyenler de yazık ki ee, yani nasıl diyeyim? E, bir münker görürseniz işte bugün girecektim de aslında meseleyi biraz daha uzatır diye girmedim. Bir münker görürseniz elinizden dilinizden kalbinizden ee, izah eden hadisi var. Onun başlangıcı nasıl? Muhakkak ediyor. her peygamberin bir havarisi bir ashabı vardır diyor. Onlar ne yapar? Allah Resulü'nden yani peygamberlerinden gelen emir ve nefidlere harfiyen uyarlar diyor. Bunun dışında hiçbir şeyden amel etmezler diyor. Ondan sonra da diyor, yani peygamberlerinin ölümünden sonra da diyor onlar, peygamberlerinde ne görmüşse ona uyar, neyden peygamberleri ne yetmişse ondan sakınırlar. Ve insanlara da bunları emrederler diyor. Fakat diyor bunlardan sonra bir nesil gelir. Emrolunmadıkları işlerle uğraşırlar ve dinde yeni yeni sünnetler ittihad ederler diyor. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse, bu mümindir diyor. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse, ve mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle diyor, mücadele ederse bu da mümindir. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur. Salman-ı faresi de bundan sonrası da yaşayan bir ölüdür. Bu kendisi ölüdür. Eserdir. Şimdi demek ki bizimle uğraşacak kimmiş? Tuman Yani inandım diyen bu yetmiş üç insanlar muhakkak ki her da kendisinin doğru söylediğine inanacak ve onun huzurunu yaşamaya çalışacak ve karşıdakini süstecektir. İşte onun için itikatta altın bir kural vardır, kaydı. Hiçbir zaman doğru olduğunu söylemeyeceğim. Doğrunun ispatını yapacağım, akıllı. Ben doğruyum demeyeceğim. Ve bu yüzden çok çok okumalısınız. Yani itikata tağlık eden konuları bildiğiniz gibi bidat ehlinin okumuş olduğu kitapları, yazmış olduğu kitapları da okumak zorundasınız. Ama önce dininizi öğrendik. İşte o zaman doğruyu ve yanlışı ayırt edebilir, karşıdakine bir mesaj verebilirsiniz. Zaten onların kitaplarından mesajlar vermeye başladığınızda, onlar zıp zıp zıplamaya başlar. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Onu aklarken mevdudu pisliği gibi, bir tarafı ne yapacaktır? Baklamaya çalışacak. Ama güneşi istediğin kadar çamurlansı var. Güneş duruyordu. Sen sadece gözünü kapatmışsın. O kadar. Gözünü açtın mı güneş orada gördü. Yani aynı bir çocukla babası damda yatıyormuş. Şöyle bakmışlar. Ay da on dördündeymiş. Oğlum demiş. Ay ne kadar güzel değil mi? Çocuk da demiş ki evet baba. O da güzel, bu da güzel demiş. Yani taklite düşen insanlar o da güzel, bu da güzel. Oğlum demiş, ay bir tane. Baba ay iki tane demiş. Oğlum bir tane. Baba iki tane. Çocuk bakmış. iki. babası bakıyormuş. Bir, baba şöyle bir düşünmüş. E çocuktan o ana kadar yalan diye bir şey duymamış. Allah Allah demiş. Bunda bir iş var. Oğlum demiş, şu gözünü kapat da bakayım. Çocuk bir bakmış. Aa baba ay bir tane tabi oğlum ay bir tane de gözünü kapat bak, çocuk şaşı gözden bakınca ayı iki görmüş. Baba ayı iki tane, tabi oğlum ayı iki tane demiş. Sen şaşı gözden bakarsan muhakkak tabii ki iki göreceksin. Salam gözden bakarsan bir göreceksin demiş. Meselelere de şaşı gözden bakıldığında muhakkak çift görülür. İnsanlardaki hastalık bu ya. Yani. بسم الله الرحيم